Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Bir kamusla güreş programında e, devam ediyoruz yine e, Yeni bir tezatlığımız var O tezatlığında adı Adları daha doğrusu nedir Didem Hanım? İyi ile kötü İyi ile kötü evet Kamusla güreş e, Gmail adresini atlatalım e, aynı Keza zaman aynı adla Twitter'ımız var Instagram Instagramımız da var artık var. Sosyal medyayı <gülüyor> Gayet iyi iyi kullanan İyi İyi <gülüyor> İkili olarak evet, Başlayalım e, bakalım İyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum ama Bu iyi ve kötü tezatlığına vararken e, Varırken e, <gülüyor> evet. ya, Ne yapacağız çünkü bilmiyorum Çünkü şöyle bir şey fark ettik Gerçekten içinden çıkılmaz e, bir e, gayya kuyusuna girdiğimizi <gülüyor> fark ettik Baştan söylerim de <gülüyor> e, işte Bu arada kolektif kitaba teşekkür Ta, ediyoruz teşekkür Desteklerinden hatırı hmm. Efendim, e, şuna baktık, e, tabii her zaman alışık olduğunuz e, sözlükler e, ve diğer disiplinlerin bakış açısından iyi ve kötüyü e, ele alacağız. E, fakat e, dine, e, ahla, devlete... Hukua, değil mi? Evet, e, döneme... Hı hı. ...bağlı olarak iyinin ve kötünün tanımları o kadar sık değişmiş, yeniden konmuş, bazen benzeşmiş, bazen ayrışmış ki... Evet, her anlamda yani her bakış açısında, günlük hayatta, dediğin gibi sistemde, devlette... ...iyi ve kötünün son derece izafi açıklamaları var. Biz de hani bu anlamda kafamız karıştı zaten... Aslında bir yandan da iyi programımızın hani mantığı açısından iyi çünkü o izafiyet bir yandan hani farklı kelimelere varmamıza vesile oldu. Bir çok sesliliğe götürdü e bize. Tabii yani öyle bir şansımız oldu. Hatta şeyi konuştuk Keremle. Yani bazı insanlar, bazı yaklaşımlar, doktrinler için iyi ve kötünün çok keskin çizgileri var. <gülüyor> Ama onların içinde kalması bir sorun. E, nice de öyle görmüş zaten diye ben e, araya girermişim. E, bir yandan e, iyi ve kötü arası hiyerarşi dikkatimizi çekti Kerem'le. E, i̇yiye ve kötüye giden pek çok sözcük bulduk. Bu sefer sözcük darcığımız çok yüklü olacak. Evet, bu e, yükten e, biraz arınabiliriz. Yani onu Twitter'da paylaşabiliriz. Evet, Çünkü hani e, bunu açıklamaya kalsak herhalde. Baya bir Program zaman alacak. Program <gülüyor> esnasında O sözcükleri anacağız ama Gerçekten biraz eleyerek e, Seçimde bulunuruz e, Bu hiyerarşi de yani iyi e, için bulduğumuz Sözcüklerin e, En üstünde yer alanla en altında Yer alan ya da kötü için çok farklı Yani bir <gülüyor> e, katille Bir dedikoducuyu aynı evet. yere Koymuyor e, evet, insani abi. yaklaşım. Biz de koymuyoruz can e, Biz de koymuyoruz. <gülüyor> yani bunlar da tartışılası ee, Kesin keza... tartışılas mı bilemedim yani işte ne bileyim bir faşistle atıyorum işte bir. Ha, o öyle <gülüyor> ama hani kime göre mesela bazen bize göre milliyetçi olmak da. ...kötü bir yere gidebilir, nasıl bir milliyetçilik... Hı -hı. ...bazı için bu tartışılmaz... ...bir e, noktadır, Hı -hı. pek çok... ...böyle sözcük var, biraz tehlikeli... ...alanlara <gülüyor> doğru kayan... Biz, e, ...tehlikeli sözlükler... alanlara doğru... ...kayan program, kayan. kamusla... <gülüyor> <Evet>. ...efendim... E, <gülüyor> ...en tehlikeli alan TDK'ye... ...geçelim diyormuş. <gülüyor> ...ben o da geçmeden, e, gene elimde... ...bir kutsal kitabım var, programlar... ...boyunca devam edecek, bu iyi kötü... E, ...tezatı gene... E, ...en aşağı bir ay devam edecek. Evet. E, Michael Scharmer'ın... ...İyilik ve kötülüğün bilimi... ...varlık yayınlarından basılan bir kitap var elimizde. Hı hı. Bütünüyle sadece iyilik... ...kötülük kavramları üzerine oluşmuş. Oradan bir alıntıyla girmek lütfen, istiyorum. Lütfen, lütfen <gülüyor> Bu arada e, lütfen mi, lütfen mi? Efendim lütfen. O bir çok hani... E, ...daha... ...Zarif, mi? ince hı. Evet, Yeşilçamvari, biraz Snob... ...belki bir lütfen oluyor ama... Evet. Şimdi e, biz özellikle tezatlar ana başlığı altında bu e, programı yaptığımızı e, tekrar belirtiyoruz. E, onunla ilgili güzel bir açıklama var kitapta. Şöyle diyor. İkili mantıkta kişi dünyayı ak ya da kara, üst ya da alt, içinde ya da dışında olarak görür. Bulanık mantıktaysa dünyayı grinin tonları halinde üstle alt, içinde ile dışında arasında görür. Dünyayı İkili sayı sisteminin sıfır ya da bir gibi rakamlarına bölmek yerine aradaki tonlarla nüanslı hale getirebiliriz demiş Michael Shermer. Aslında bu bizim iyi ve kötüyü incelerken de sürekli karşımıza çıkan bir şey. Salt kötü, salt iyi mi, içinde ne kadar iyi ve kötü varındırıyor ve tezat kavramımız için de güzel bir tanımlama oldu. Şimdi iyi ve kötünün temel anlamlarına geçiyoruz TDK'den deki e, baktık tabii ne var bir isim olarak iyi var tabii istenilen beğenilen nitelikleri taşıyan e, beğenilecek biçimde olan kötü kaçtı. E, aynı zamanda bol yararlı kazançlı anlamı var hayırlı uğurlu anlamı var hı hı. esen ve sağlıklı anlamı var yeterli yetecek miktarda olan var yerinde uygun anlamları var. Ee, bir yandan iyi gün dostu diye e, bir hepimizin kullandığı bir tabir var. Evet, deyim var. Dostlarının sıkıntılı anlarında onlardan kaçan kimse, hainler. Hmm. <gülüyor> i̇yi hal belgesi var. Bu resmi kuruluşlarca verilen e, bir kimsenin yaşayışında kötü bir şey bulunmadığını gösteren belge hüsnü hal kağıdı. Hmm, bu sabıka hmm, kağıdı evet. alın dedikleri şey bu mu? Hmm. <gülüyor> İyi saatte olsunlar var. Ay. Bu ilginç cin ve perilerden söz edilirken kullanılır. Ee, kötünün TDK'deki anlamlarına baktık yine sıfat tabii. İstenilen, beğenilen, nitelikte olmayan, zararlı, tehlikeli, korku endişe veren, hoşa gitmeyen, aynı zamanda kaba ve kırıcı, az, yetersiz gibi... Evet aslında gene bizim bu e, vardığımız ve e, aralarındaki hiyerarşiden bahsettiğimiz sözcükleri de içeriyor bu tanımlar. Tabii belki e, o tanımları yaparken böyle şiddetine doğru şey sıra saydık daha iyi olurdu belki. Yaparız onu da bir e, eski sözlüklere baktığımda da ben bu Niyazi Sami Banarlı'nın falan çok daha evvelce basılmış. E, Baya eş anlamlısı gibi fena sözcüğü çıkıyor hmm, evet. e, kötünün karşılığı olarak. Doğru. E, e, Etimoloji sözlüğüne vaktim yine ee, İsmet Zeki Eyvoğlu'nun iyi eski Türkçe'de edgüden, evgüye, oradan eğgiye, oradan da iyiye dönüştüğünü belirtiyor. Hı. Kötü de yine eski Türkçe, kötü yani arka, kıç, tepe, tümsek, toprak yanından e, kötü, kötüye ye dönüşüyor. E, kök anlamı e, arkada olan, geriye yönelik arkaya bakan ha, diyor. Köt, çok ilginç bunu evet. bilmiyordum. Ama her bir, program ne bilmediği. Ama onun söz e, bu sözcüğünün kökeni kesin değildir diyor aynı zamanda. Eee Farsça gate var işte yine kıç anlamına geliyor. Gate ile anlam yakınlığı varsa da özdeş kökenli sayılmasını pekiştirecek. Kanıt yoktur diyor aynı zamanda hı. İsmet Zeki Eyüp Ses benzerliği değil mi? Evet yine e, sözlüklerimizden tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçe sözü aslında yeni yeni bakmaya başladık. Andreas Titsen'in. Orada da eyü e iye dönüşüyor. E, Yavuz ve kötünün aksi. Evet. Olarak evet Yavuz kelimesine de varıyoruz bir yandan ee, Osmanlı tü şeyinde Türkçesinde o dönemde bayağı kullanılan Bir ifade aslında evet. Yavuz ee, Argo sözü de var tabi Ben argodan önce bir atasözlerini sözlerini girsem mi abi. acaba i̇yi, iyi olur. Ee, Birkaç tane seçtik Çok fazla söz var ee, Ben de Ömer Asım Aksoy'un e, Atasözleri sözlüğüne baktım <gülüyor> ee, iyiliğe iyilik her kişinin Kârı kötülüğe iyilik Er kişinin kârı denmiş. Hmm. Bu sık sık yapılan kafiyeli e, söylemle. İyiliğe iyilik er kişi pardon. İyiliğe iyilik herkes yapar diyor iyiliğe iyilik. Ha, evet. Ama kötülüğe iyiliği er kişi yapıyor yani. Hmm. E, sonra iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder. Bu daha böyle evet. toplumsal, geleneksel, aileyle ilgili bir yaklaşım. Benim şu ilgimi çekti çok. İyiliğe nereye gidiyorsun demişler? Kötülüğe demiş. Hmm. Aslında bu birbirine hani geçirgen haller değil mi? Evet yani iyilik yaparken e, kötülüğe e, doğru gitmek de söz konusu. Bir İyilikten yandan maraz da Evet Didemcim. bazen e, hani iyilik ettiğini zannedip aslında zarar verme falan bir sürü şey var. E, bir de e, Kerem'in söylediği gibi... Ne kadar iyi gibi, konuşuyorsun Diyarbakır Keremciğim. <gülüyor> i̇yi, iyi, e, i̇yi bir insanıyı sen. E, pek çok yönden iyiyim ama işte bu bizim kesin sınırlar arasına almadığımız iyilik ve kötülüğü düşündüğümüzde kötü yanlarım da var. Şimdi efendim bu birbirine zıt bir takım ifadeler var. Kerem dedi ki iyilikten maraz doğar. Hı hı. Ama bir yandan da deniyor ki iyilik eden iyilik bulur. Tabii. Yap yani iyiliği. Evet. İyilik, ee, at. Yok, i̇yilik iyilik yap. yap denize at. Balık. E, balık bilmezse Halik bilir efendim. Evet efendim Halik Tanrı demek. Hı hı. Yani her halükarda yap iyiliği. Balık bilmiyorsa bile Allah bilir onun. Burada biraz da bir çıkarsal bir yaklaşım da var. Hı hı. E, tanrı bilir. Sonunda ödüllendirilirsin. O yüzden yap gibi. Bu iyilik içten mi geliyor? Bunu din için, devlet için başkaları görsün diye mi yapıyoruz konusunda bayağı bir konuştuk biz Kerem'le. Her konu buna varıyor. Şimdi burada iyilik yap özünün zıttı bir sözcük daha var. E, şey e, atasözü de daha var. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Bu Vay bizim... bir zal, zalim insanlık. Zalim, zal. zalim insanlık. Hayvanlarla evet ilgili programlarımızda bu noktaya sık sık vardık zaten. Zaten hikaye hep insan merkezli <gülüyor> bakış açısı ya. İnsan evet. İnsan merkezli baktıkça hikaye bizim iyiliğimiz olan şey ee, bazen işte doğadaki diğer varlıkların, canlıların kötülüğü olabiliyor. O bıçakta ona çok iyi bir örnek oluyor. Çok Bu doğru. bıçak örneğinden sonra hayli bıçaklı silahlı bir filmin soundtrackinden bir şarkı. Ha, evet. Ennio Morricone'den gelecek. İyi kötü çirkin filminin soundtrackinden bir şarkı. Evet, e, Ennio Morricone'nin e, iyi Kötü, Çirkin filminin temel temasını dinledik Kemiğim kötü içinde barındırıyor. Hepsinin haf kayıtlı bir şarkı değil mi? Evet, çok bilinen bir melodi. Şimdi hazır e, bıçak ve silah e, olumsuzlamadan giderken argo sözlüğüne doğru gidiyoruz. Evet. İyi, kötü de ne var? Ne var? İyi etmek var mesela, vermek anlamında... E... ...verse bana iki evlek... ...bu 20 liraymış... ...iyi et, yoluna çıkacağım... ...gibi bir şey var. İyi etmek var... ...kazanmak, aynı zamanda... ...dolandırmak, kumarda yenmek... ...bu daha çok para için kullanılıyor. Birini iyi ediyorsun, mesela evet. parasını... ...aldığın zaman öyle mi oluyor? Evet. Cinsel ilişkide kullanmak gibi bir şey var. Ee, iyilik düşünmek var... ...işte bu da... ...tuzak kurmayı, kötülük etmeyi tasarlamak... ...yine cinsel ilişkide... ...bulunmayı tasarlamak... İyi yere dükkan açmak var. Evet. O iyi bir konumda, durumda bulmak. Bazen e, dalga geçilen bir durum da söz konusu olabilir. Olumlu, olumsuz anlamda da kullanılıyor. E, yani iyi yere dükkan açılırken aslında kötü bir yer açılmış da. Hani Alay, ters, ya, alayı, ironi. Evet, yani. ironi var. E, kötüye boğulmak var. Bu da hani hileye aldanmak, ağır yaralanmak, ölmek anlamları taşıyor. Kötüye A boğulmak. Evet. Hiç duymamıştım. Ben de duymamıştım vallahi billahi. Dinlemciğim başka sözlüklerimiz olacaktır. Var. Var mı? Efendim Ambrose Beers bu sefer şeytanın sözlüğünde almış gitmiş. Metis'ten basılan e, temel kitaplarımızdan. Olmuş e, e, böyle izafi konuyu. İzafi bir de tabii tam şeytanın işi iyi ve kötü yani. Ha, doğru doğru. <gülüyor> İyice iyi almış demiş ki e, şu an eserini okumakta olduğunuz yazarın değerini bilenin niteliğidir. Hı. Sevgili hanımefendi diye de bitirmiş bu, bu durumu hanımefendiye açıklamış Şöyle devam ediyor Ve de onu rahat e, bırakmasının faydalarını sezen kimsenin vasfıdır sayın beyefendi demiş Hı. Bütünüyle kendinden yola çıkmış aslında ee, i̇yi yürekliliğin tanımı var gene şeytanın sözlüğünde. Bizzat müptelası olduğumuz günahları ve kötü alışkanlıkları başkalarında gördüğümüzde müsamaha göstermemizi sağlayan yüce gönüllülük. Hmm. <gülüyor> yani bizde olmayan şey olunca olmuyor iyi yüreklilik anladığım evet. <gülüyor> kadarıyla. Ee, şimdi iyimser ve kötümser sözcüklerine sık sık varacağımızı söylemiştik. Hmm. İyimserin tanımını da yapmış bir Siyahın beyaz olduğunu savunan, öğretiyi destekleyen kimse demiş iyimser için. Ee, burada bir gözü görmezlik gibi bir durum var. İyimserliğin de ayrıca tanımını yapmış. İyimserlik, e, çirkin olanlarda dahil her şeyin güzel, her şeyin bilhassa da kötü olanların iyi, yanlışın doğru olduğu yolundaki inanç ya da öğreti. Evet bu imsel kavram ilginç işte bu hep böyle kullandığımız bir şey poly polyanlacılık. Orada çok ince bir çizgi var aslında. Evet. O da o çizgi belirleyen şey galiba gerçeklik değil mi? Gerçeklik <gülüyor> hikayesi <gülüyor> işin içerisine girdiği zaman... Biri gerçeklik belki gerçeklik Birisi, doğru evet, ben bir tanımı tamamlayayım sonra devam edelim ee, efe, iyimserlikle ilgili bayağı uzun bir tanımlama yapmış Ambrose Birs devam ediyor ee, öğretinin en azimli savunucuları sıkıntılı durumlara düşmeye en çok alışık olan kişilerdir ve en geçerli tefsiri de gülümsemeyi taklit eden bir sırıtıştır Burada gittikçe olumsuz yaklaşmaya <gülüyor> başlıyor Ölüm dışında Hiçbir tedaviye cevap vermeyen Bir düşünme bozukluğu Ölüm Demiş. mi anlamadım Yani şey sadece ölerek e, Yok olabiliyormuş bu Onun dışında Hiçbir tedaviyle imserliği ortadan kaldıramıyorsun Kalıtsaldır ama neyse ki bulaşıcı değildir. Hmm. Şimdi ben burada şöyle kesiyorum. Ee, burada direkt Flaubert'in yerleşik düşünceler sözündeki imsert tanımına geçmek istiyorum. Buyurun Flaubert de şöyle demiş. Ahma'n eş anlamlısı. Çok evet. daha özlü bir söz. Ee, Ambrose Beers devam ediyor. Bu sefer kötümserliğin tanımını yapmış. Buyursun. Demiş ki e, kargaları kaçıran umudu ve nahoş gülümsemesiyle iyimserin cesaret kırıcı hakimiyetine tanık olan gözlemcinin benimsemek zorunda olduğu felsefe. Hmm. Şimdi kötümserden yana olduğu ve imseri, e, o nahoş gülümsemesiyle e, her şeyi olumlu bulan... E, Acaba İyimserler mi daha çok? Kötümserler bilemedim, emin olamadım yani bundan. Dünya üzerinde mi diyorsun? <gülüyor> ee, yani bilemedim. böyle safça iyimserlikle e, şey böyle güzel şeyi de göremeyen kötümserlik biraz ağır basıyor galiba. Yani iyimserliğin de iyi yanı, kötümserliğin de iyi yanından ziyade sanki kötü yanları ağır basıyor gibi ben de şimdi nasıl konuştum? Güzel konuştu. Ama yani. kötümser konuştu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim, e, şimdi Flaubert kötümser tanımı yapmadığı için Ambrose Beers'ten devam ediyorum ben. Hı hı. Ambrose Beers kötü şöhretlinin tanımını da yapmış. Halkın gönlünü kazanma yarışında rakibiniz olan kişinin niteliği. Evet. Kötü şöhretli. Vasat insanlar için en erişilir ve kabul edilir şöhret türü budur demiş. Hmm. Ve kötü yola düşmenin tanımı da var şeytanın sözlüğünde. <gülüyor> Başka bir mezhebe katılmak. Hmm. Yani senden değilse ki bu da bizim çok tartışacağımız bir konu olacak. Senden değilse kötü yola düşmüştür. E, Flaubert, senden değilse kötüdür aynı kötüdür. zamanda. Kötüdür evet. E, Flaubert e, iyi yazılmışın tanımını yapmış... Kapıcıların kendilerini eğlendiren tefrika romanlarına belirtmek için kullandıkları değiş. Tabi <gülüyor> bir küçümseme var. Böyle. Biraz mı? <gülüyor> bir hayli Şimdi. Geçmiş Sizde şey semboller sözü. Kerem Simgeler, sözü Simgeler. esat korkmazım. O, o bitmez. Başlayayım bakalım Başla, bir programa. Evet. Devam Sayın eder. Hocamız, evet. İyi simgeler sözlüğünde zerdüşlükte avramazdayla, spenta, mainyuyla bütünleşmenin koşulu olduğuna inanılan iyi düşünerek, iyi söz söyleyerek, iyi iş yaparak elde edilen simgesel kazanım. Hmm. İyi yaparsam iyi gelir. Evet. Biraz evet, kazanama evet. gibi olmasın yani. Evet. evet. <gülüyor> e, tasavvuf geleneğinde işkenceden kurtulan kötü simgesel anlamda da. Anlamadım Bu, ben ya tasavvuf geleneğinde işkenceden kurtulan kötü, iyi. iyinin açıklamasını yapıyor. İyinin açıklaması evet. bu. İyi kız diye bir tabir var. Çin halk inancında hayat kadını simgesel anlamda. Hmm, gene ironik gibi evet. olmuş herhalde. İyilik, alevilik, bektaşilikte simgesel anlamda asıl ibadet. Hmm. İyilik elbisesi var, elbisesi. Kutsal kökenden kaynaklanan her türlü armağan, bereket. Bu da Kur'an'a bağlı tasarımlarda simgesel anlamda. Hmm. İyilikler Afrika tasarımlarında tanrıların armağanları olarak açıklamış. Kötülükler ise cezaları. Evet, o biraz benziyor hepsi sanki evet. birbirine. İyilik kötülük ağacı var. İşte cennetin orta yerinde bulunduğuna inanılan e, yasak meyveyi veren simgesel ağaç var. Allah Allah yasak meyveyi verdiği halde iyilik ağacı deniyor. İyilik kötülük ağacı. Ha iyilik kötülük birlikte. E, birlikte evet. Tamam. Ee, bu ilginç mesela kötü kedi Alman halk inancında simgesel anlamda Aşırı iğrenç Ve baş belası kadın Öyle mi bir de kötü kedi Şerafettin vardı <gülüyor> Kötü ha, kötü kedi e, Bir kedinin kadınla özdeşleştirilme hali Oluyor ama sık sık evet. kedi. Kötü hayvanlar var Zerdüştlükte Ehrimen'in meşhur Ehrimen, Ehrimen artık evet. bizim ev, kahramanlar <gülüyor> Şamanizmde erlikin ya da şeytanın hizmetinde çalışıldığına ve onun ruhunun taşıyıcısı olduğuna inanılan simgesel hayvanlar var, kötü hayvanlar. Kötü, Budizm'de dört gerçeklik öğretisinin ilk halkasını oluşturan simgesel anlamda doğum, hastalık, ölüm ve acı ya da sevindirici nesnelerden uzaklaşma ulaşılamayacak şeyleri isteme nedeni olarak tanımlamışsın. Sevgili Esat Korkmaz. Bunlar var simgeler sözcüklerinde. Evet yetişti bu programa. İyi. Bu programı burada sona erdirelim o zaman. Çünkü ya da e, saklı sözlükte de bir iki şey var. Hemen Diğer söyleyeyim mi? Diğer program aktaralım Öyle bence. Öyle mi yapalım? Öyle diyorsun? yapalım. Hadi bakalım. Efendim sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'in e, Tezatlar Ana Başlığında aldığı ikinci tezat e, sözcükleri iyi ve Kötü'nün e, bu ilk programı sona erdi. Size iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.